Radya da arkeoloji. Bir arkeoloji programı. Hazırlayan Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri ben Yiğit Ozar. Bugünkü programımızda Marmara Kent ve Doğa Mitingi üzerinde konuşacağız. Marmara Kent ve Doğa Mitingi'nin organizasyon sürecinden başlayarak Marmara bölgesinin tümünü bekleyen tehlikelerden bahsedeceğiz sizlere. Program konuğumuz stüdyoda Seçkin Ulaş Barbaros İstanbul Kent Savunmasından. Seçkin hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Ayrıca... Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi Başkanı Hakan Karademir ile de bir telefon bağlantısı yapacağız programın ilerleyen dakikalarında. Bugün Marmara Kent Mitingi'ni konu olarak seçtik. Çünkü Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi olarak biz de mitingin katılımcılarından biriyiz. E, neticede burada yaptığımız programlarda da çoğunda konu aldığımız gibi... ...gerek İstanbul'da gerek Marmara'nın tümünde hatta ülkenin tümünde yaşanan... E, ...inşaat sürecinden kaynaklı olarak da yoğun bir tahribat e, var kültür varlıkları üzerinde. Beyazıt Meydanı'ndaki meydan düzenlemesini geçen haftaki programda ele almıştık. Ondan önceki programda Mudanya'da Mürleya Antik Kenti'nde... ...antik Kenti üzerine yapılan bir AVM'den bahsetmiştik. E, nitekim mesela Çanakkale'de Karabiga'da Piriapos Antik Kenti'nin hemen yanında bir termik santral inşaatı var... Yine Çanakkale'de Paleogargara antik kentinin altından geçen bir bölünmüş yol için yapılan tünel inşaatı var. Bunların hepsi Marmara bölgesindeki tehlikelerden sadece bazıları ve diğer termik santral projelerinden, diğer çılgın projelerden ayrı değerlendirilebilecek unsurlar değiller. Sonuçta hepsi bir sistemin parçası olarak karşımızdalar. Dolayısıyla biz de bugün birazcık Marmara bölgesinde neler oluyoru Marmara kent mitingi üzerinden değerlendirmeye çalışacağız. Ee, mitingin bileşenleri yani daha doğrusu mitingin çağrıcıları İstanbul kent savunması ve Kuzey Ormanları savunması. Bizi birazcık e, çağrıcılardan İstanbul kent savunmasından başlayarak bahsedebilir misin? Ee, İstanbul kent savunması gezi sürecinden hemen sonra Kuzey Ormanları savunmasının... Ee, inisiyeti fiili onunla başlayarak e, ve özellikle de İstanbul'da kamusal alanlara dönük yapılan saldırılar sonrasında e, bizim buna karşı geçen yıl yine Aralık ayında yaptığımız mitingin e, sonucunda ortaya çıkan e, yeni bir çocuk diye diyebiliriz. E, ve ortaya çıktığı andan itibaren aslında e, kendisini sokakta buldu. Çünkü bu e, İstanbul'un bütün her yerinde kamusal alanları, işte tarihi mekanları ciddi saldırılar söz konusuydu. Ee, öncelikle Oruç Baba'da, Mevlana Kapı Mahallesi'nde, e, Validebağ'da, Taksim İlki Yardım Hastanesi, Narmanhan, Kuzguncuk Bostanı, eee 7 Kule Bostanları, e, ve kendisini bu alanlarda bulup e, kurulmaya ve kendi mücadelesini vermeye başladı. Eee Bu açıdan aslında e, beklediğimizden çok hızlı bir deneyim biriktirme sürecine geçtim. Şu an bunu söyleyebilirim. Peki bu deneyimler arasında neler var? Bu deneyimler aslında e, çok farklı e, toplumsal tabakadaki insanların insanlarınla e, yan yana gelebilme olanaklarını yarattı. Bir tanesi Validebağ gibi. E, sakinlerinin yaşam koşullarının bambaşka olduğu e, bir yer ile teması geçebilmek bir başka açıdansa e, Oruç Baba gibi e, oy potansiyeli daha çok başka bir yapıya Şu anki iktidara oy veren bir toplumsal tabakayla bağ kurabilmek gibi iki ayrı e, temas yüzeyleri yarattı Bir tanesi belki de buydu en önemlisi buydu Çünkü deneyimlerden başladığımız zaman Validebağ'da Validebağ savunmasını kurarken toplumla yan yana gelebilmenin en büyük yollarından bir tanesinin yurttaşlık bağı olduğunu. Yani tepki verebilmek olduğunu. Bunu vere, verebildiğimiz oranda Oruç Baba Parkı ile Validebağ sakinlerinin yan yana gelebildiğini gördük ve bunun fiiliyatta da örneklerini sunduk. Validebağ için... E, ...yaptığımız büyük bir buluşma... ...olduğunda Mevlana Kapı'dan... ...insanlar otobüsleriyle geldi... ...Oruç Baba'dan insanlar geldi... E, ...Valide Bağ'dan... E, ...insanlar bu... E, ...duygunun... ...dayanışma duygusunu... ...bir de kendi açısından Yırıca Köylü'lerine... ...giderek başardı... E, ...Deneyimlerden bir tanesi bu oldu... Peki Oruç Baba farkında Oruç Baba farkında şöyle bir süreç... ...başladı aslında bu... E, Oruç Baba Türbesinin hemen e, Yanında bulunan Oruç Baba Parkı'nın kendisi e, Vakıf tarafından alınmak Ve oraya kendi binaları yapılmak İstendi e, Bildiğiniz gibi Yarımada bölgesi Tarihi bir yani Dünyanın en önemli tarihi alanlardan bir tanesi olduğu için e, işin öncelikle izin boyutları onay boyutlarına Girilmeden e, Hızlı bir İnşaat çalışmasına başlandı ve mahalleli bizimle bir irtibatı geçti. Hemen ardından mahalleliyle yaptığımız toplantılarda, sohbetlerde bu işin kamuoyu yaratılması gerektiğini ifade ettik. Zaten siz bir fiil bu sürecin içerisindeydiniz. Bir açıdan deneyimlerin bir parçasından <gülüyor> siz vardınız. Böyle söyleyeyim. Evet biz de Oruç Baba Parkı'na yani Arkeologlar Derneği İstanbul şubesi olarak gittik. Biz de hani, zaten İstanbul Kent Savunmasını birleşenlerinden biriyiz ve e, mahalle tarafından da davet edildik. Orada e, park alanını da bir e, ...vakfın yapmak istediği... ...Geylani Vakfı'nın yapmak istediği... ...bir tesis inşaatı vardı. Bunun için başta... ...arkeolojik kazıyı atlamışlar. Fakat... ...mahalle ihbar ettikten sonra arkeolojik kazı... ...yapılmadan yapılıyor diye. Bu sefer... ...arkeolojik kazıyı bahane yaparak... ...parka girmeye çalıştılar. İnşaat değil ama... ...parkı komple ortadan kaldırıyorlar. Çünkü biz burada kazı yapacağız dediler. Şimdi... Kent içindeki arkeolojik alanlarda kazı yapmak bizler için çok önemli elbette. Çünkü yeni kapıda da gördük bu alanlarda yaptığımız kazılar üzerinde yaşadığımız kentin tarihini değiştiriyor. Ve biz üzerinde yaşadığımız için bu kentlerin yani evlerimiz, çağdaş kullanım alanlarımız olduğu için biz Efes gibi kırsal alandaki bir arkeolojik alanda çalışır gibi istediğimiz yerini kazamıyoruz. Dolayısıyla kent içi boşluklar kazı yapmak önemli ama parka kent içi boşluk olarak bakamayız. Çünkü park, e, kent yaşantısının önemli unsurlarından biri. Biz de e, bunu söyledik. Yani kentsel arkeoloji e, ciddi bir disiplindir. Sadece e, inşaatı meşrulaştırmak için kullanılamaz. Aynı zamanda e, bu işin planlama boyutu, arkeoloji boyutu, mimarlık boyutu hepsi kentsel arkeolojinin içerisindedir. Tek bir değer üzerinden değil. E, kent üzerinde süren çağdaş yaşamı o mahallede yaşayan insanların ihtiyaçlarını da göz önünde alarak arkeolojik kazı alanları seçilir ve burada arkeolojik kazı yapılsa dahi üzerine bina yapmayı meşru ulaştırmak için değil parkın içinde e, çıkarsa oradaki arkeolojik kalıntıları entegre ederek e, or, özel başta oradaki mahalle halkı olmak üzere tüm kentin e, gündelik yaşantısını kazandırmak için yapılabilir diye bir e, ...söylememiz vardı orada. Peki mitingin... ...diğer bileşenlerinden... ...bahsedelim birazcık. Mitingin diğer bileşenleri... ...aslında biz bu miting kararını... E, ...Nisan ayında... E, ...üzerine düşünmüş... ...Aralık ayında... ...bir miting yapabilir miyiz diye konuşuyorduk. Hemen ardından... E, ...bölgeye gittik. E, Yalova'ya... ...Çanakkale'ye... ...Trakya bölgesini, Bursa'ya... E, Kocaeli'ye gittik ve oradaki e, duyarlı kurumlarla, yapılarla, insanlarla oturup e, bir miting yapabilir miyiz e, diye konuştuk. E, bu sürecin ardından da aslında biz e, olumsuz e, şeyler beklerken tersinden insanların biraz daha e, heyecanlandığını ve bulundukları alana ve Marmara bölgesinde topyekun saat çıkma duygusunu yaşamaya başladıklarını hissettik. E, sonrasında biz Ee, Kuzey ormanları savunması bir İKS, İslam Ken savunması olarak e, bir imzacı e, kampanyası başlattığımızm zaman e, sayısız e, sayısız derecede e, siyasi partilerden e, kurumlardan e, odalardan bu e, Akademisyenlerden, sanatçılardan e, çok fazla e, sayıda destek aldık. Bunlardan bazılarını söyleyeyim. E, Çanakkale Çeviri Platformu, Çanakkale Platformu, e, Dosap Termik Santrallerine Hayır Platformu, Yırca Köylüleri, e, Validebağ Savunması, Uruş Baba Mahallesi, e, Erdek Körfezi Dayanışması, Ekoloji Meclisi, Yeşil Direniş... İşte üniversite e, hareketlerinden e, öğrenci dayanışması, öğrenci kolektifleri, fikir kulüpleri federasyonu, e, sosyal haklar derneği e, zaten siz e, ilk başından beri içerisinde yer alıyorsunuz. İNA'da doğa elçileri, e, İstanbul Tabip Odası, Birleşik Azeran Hareketi, Halk Evleri, e, Karşilik e, sayamayacağım kadar daha fazla e, kurum bulunmakta. Evet, oldukça kapsayıcı bir bileşen aslında. Evet. Ee, bu kadar bileşenle örgütlenmek e, hem çok güzel hem de e, koordinasyon açısından bir zorluğu da olmalı herhalde. Bunları nasıl baş ediyorsunuz? Olmalı şöyle söyleyeyim. E, birincisi bu bir ilk deneyim. E, i̇lk deneyim olmasından dolayı da. E, koordinasyon konusunda biraz da İstanbul Kent Savunması ile e, Kuzey Ormanları Savunması'nın üzerinde büyük bir yük e, oldu Aşker. Bu noktada yaptığımız e, bir sosyal medya oluşturduk. E, sosyal medya ağında her ilden 1, 2, 3 arkadaşımız e, ortak Facebook hesabımız Marmara'yı savunuyoruz e, sayfasını yönetmeye e, başladılar. Bunun dışında E, görev paylaşımları yaptık. İstanbul Kent Savunması daha çok İstanbul Kent Merkezi üzerinden mitingin örgütlenmesini, kuzey Ormanları Savunması ise e, bölge e, işte bahsettiğimiz Marmara bölgesindeki diğer şehirlerden e, bu sürecin örgütlenmesini, mitingin örgütlenmesini e, aldı. E, sonrasında işte bu, bu görev paylaşımın sonunda E, Afiş tasarımlarından, miting otobüs organizasyonlarına, miting kürsüsü ve benzeri birçok şeyde e, görev paylaşımları yaptık. Eksikli, hatalı, doğru, fazla. E, haftaya iyi bir miting yapacağız. Umarız. Biz de bekliyoruz. E, peki kent mitingiydi geçen sene 22 Aralık'ta e, bu işe başlarken e, yaptığımız miting. Şimdi Marmara mitingine döndü. Neden bu coğrafi <gülüyor> sınırını da bu kadar açtık? Marmara'yı neler bekliyor? Ya samimi bir yanıt e, vermek lazım buna. O da şu. E, üçüncü köprüye biz karşı çıkamadığımız oranda... ...Çanakkale e, köprü tehdidiyle alt, e, karşı karşıya. Bununla beraber biz... Taksim İlk Yardım Hastanesi, Narmanlıhan, Rumelihan'a sahip çıkamadığımız oranda Gezi Parkı'na toplu çıkışlası e, yeniden meclis gündemine gelmeye devam etmekte Biz İstanbul'daki sanayi havzalarının ve bölgemizdeki sanayi havzalarının çevresel felaketlerine engelleme olamadığımız oranda Kucayeli kansere yakalanıyor. Kuzay Ormanları'nı savunamadığımız su havzalarını kaybettiğimiz oranda Yalova susuz kalıyor. Biz yaşamı savunamadığımız oranda Bursa'nın tam kent merkezinde e, termik santral e, Bursa halkının ve Marmara'yı ölümle tehdit ediyor. E, bu biraz daha ne için kent mitingine Marmara'ya döndüğünün bir ifadesi olabilir. İki örnek, örnek daha verebiliriz. Bir tanesi e, şu, hep insandan konuştuk bu sefer başka bir şey söyleyelim. 20 bin tane leylek şu anda Kuzey Ormanları'nda bulunmakta ve e, tahribattan dolayı şu anda ne geriye gidebiliyorlar ne de göç edebiliyorlar. Oldukları yerde ölümü bekliyorlar. Bunun dışında e, gündelik hayatımızın parçası olduğu domuzlar e, bir umut karşı yakaya yüzüyor. Ancak karşı yakada yolun devam ettiğini bilmemek ve bunun çaresizliği içerisinde. E, biz bölgeyi korumak zorundayız. Marmara'yı yan yana tutmak zorundayız. E, çünkü biz e, yan yana iyi bir ülke, iyi bir e, bölge, yaşanabilir bir ülke için ya da bölge için yan yana gelmek istiyoruz. Evet, bir de bu, bu alamda yaptığınız geçen haftadan beri yaşam zinciri eylemleri var. Mütin'e katılan birleşenlerin evet. yaptığı. Biraz da bunlardan bahsedelim istersen. Biz bunu yaparken aslında... E, Miting kadar önemsedik bu e, yaşam zinciri eylemlerinin nedeni de şuydu Marmara bölgesi her kadar biz bu zincirden bahsedip ve bu yüzden yan yana gelmek gelmek lazım desek de bunun bir aynı duygudaşlığa ihtiyacı vardı ve e, aynı anda aynı yerde değil bu sefer aynı anda e, farklı yerlerde e, mitingler yapmak, eylemler yapmak, e, yürüyüşler belki yüz kişi belki bir kişi. E bunun hiçbir önemi yoktu. Sadece aynı duyguyu yakalayabilmek istiyorduk. Ee, bu noktada eee Valideva'da, Eilem'likte, Fatih ormanlarında eylem yapıldı. Ee, onun dışında 7 Kule Bostanları'nda, eee Çanakkale'de, Yalova'da, e, Trakya'da e, bunu geçiyoruz. Cevizli Teke'de yanışması, Haydarpaşa'da. Eee İstanbul'un ve Marmara bölgesinin her yerinde aynı anda eylemler yaptık. Peki. Şimdi biraz da Güney Marmara'ya dönelim. Ee, i̇ki program önce Mudanya'da Mürleyi Antik Kenti üzerinde yine bu saydığımız e, tehlikelerden biri de buydu. Ee, bir AVM inşaatı yapılmıştı. Bu konuyu Bursa Şehir Plancı Odası Başkanı Hakan Karademir ile işlemiştik. Ve bu konuda açılan davada e, bazı sevindirici gelişmeler var. Telefon attığımızda Hakan Karademir var. Hakan merhaba. Merhaba, merhaba. Teşekkür ederim. E, teşekkür ederiz tekrar yayınımıza katıldığın için. Şimdi bu davada yaşanan son gelişmeleri aktarabilir misin bize? Aktarayım. Davada zaten aslında kazanacağımızı bekliyorduk. Çünkü Haziran ayı içinde bilirkişi raporu elimize geçmişti. İleğimize e, gelişen ve çok sert bir bilirkişi raporuydu. E, hatta çok gecikmiş de bir karar olarak görüyoruz sanıyorum gene bir baskı baş yargı üzerinde. Hani herhangi farklı bir sonuç çıkabilir mi diye ama öyle bir bilgisi raporundan biz de bekliyorduk ki hani herhangi farklı bir sonuç çıkması mümkün değildi. Yakın bir zaman önce davayı kazandığımızı öğrendik. Cuma günü de bunu kamuoyuyla paylaştık. Burada artı olarak daha önceki davalarımızda davalara ek olarak şöyle bir sevindiriz gelişme daha var. Biliyorsunuz bu ya yani ima konularına ilişkin, planlamaya ilişkin davalarda Bu kararları alanlara ilişkin herhangi bir şey çıkmıyordu hiçbir zaman. Yani sadece bir yetkilerinden kaynaklanan bir karar veriyorlardı. Bizim aslında bu yönde de çabalarımız vardı. Bu kararların bu kadar kolay verilememesine ilişkin bir suç duyurusunda da bulunmuştuk bu alan için. Ve kurulu üyeleri hakkında dava da açıldığını öğrendik. Tarafımızdan yapılan suç, karşı, suç duyurusu karşısında görevi kötüye kullanmaktan Şubat ayında da duruşmaları var. Bu da ekstra bir sevindiriz gelişme Biraz bu yerlerde Meclislerde kurullarda görev alan insanların Artık bu türlü cezalarla da Karşı karşıya kalmasını istiyoruz Biraz daha caydırıcı olması için Çünkü gerçekten çok kolay veriliyor bu kararlar Şimdi tabi işin bir de Daha zor bir kısmı da var O bina bitti biliyorsunuz Sen de az evet. önce ifade ettin Bundan sonraki kısmı aslında Neredeyse bu mücadele kadar zor Çünkü üzerine inşaat yapılmış bir antik kent var Bununla ilgili de şu anda çalışıyoruz. Arkeologlardan da, hocalarımızdan da görüşler aldık. Yani önce oranın sit derecesinin ve üzerindeki ticaret fonksiyonunun değişmesinden sonra o binanın müze Müdürlüğü kontrolünde ortadan kaldırılması gerekiyor. İşte bu da yeni bir mücadele. Bu davayı kazanmak bizim açımızdan bir başlangıç. Öyle bitiyordu zaten basın açıklamamızda. Bu da başlangıç şeklinde. Şimdi o mücadeleye devam edip bu antik kentin ortaya çıkarılması için Bütün gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz Peki bu mücadeleye nasıl devam edeceksiniz? Bu üzerine bina yapılmış olan kazılmış antik kent alanını nasıl kenti geri kazandırabileceğiz? Şimdi şöyle onun için bir iki aşamaya ihtiyaç var Bu alandaki en büyük suç zaten bu kurul gelir hakkında açılan davada da suç evet. usullarından bir tanesi de bu Böyle başlıyor zaten o dosya, savsız soruşturma dosyası Burasının zamanında birinci derece arkeolojik salınma alınması gerekiyordu. Bunu yapmamışlar. Yani bunu zaten bir suç olarak e, atfetmiş savcı. Bu bir suçtur diye açıkça belirtmiş. E, önce oranın hala da orası öyle. Bu kalıntılar çıktıktan sonra da inşaatı durdurmamak için birinci derece değil de üçüncü derece arkeolojik salınma aldılar burayı. E, şu andaki e, ilk adımı buranın birinci derece arkeolojik salınma alınması olacak. E, ve bunu karı kurula tabii ki e, bir baskı oluşturacağız. Bir an önce buranın bir, birinci dereceye alınması için. Daha sonra buranın üzerinde bir ticaret fonksiyonu var planlarda. Daha önce dedim ya arkeolojisi tamamen olarak belirlenmediği için ticaret olarak gösterilmiş. Buranın bir arkeolojik parka teknik olarak planlarda değişmesi gerekiyor. Daha sonra burada bir mülkiyetin probleminin de çözülmesi gerekiyor. Çünkü özel mülkiyette orası şu an. Buranın ya bakanlık eliyle ya da belediye eliyle bir takas yoluyla ve kamulaştırma yoluyla kamuya kazandırılması lazım. Asıl esas ondan sonra başlıyor. Ee, müze müdürlüğü kontrolünde, bu çok hani hassas bir nokta, herkesin vurguladığı hocalarımızın da. Ee, müze müdürlüğü kontrolünde o inşaatın ortadan kaldırılması ve bütün antik kentin ortaya çıkarılması gerekiyor. Çok kısa bir süreç değil, zor bir süreç ama e, çok iki yıldır süren de çok güçlü bir mücadele var. Bir platform kurduk, e, milli Antik Kent platformu. E, şu anda da bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Bu süreci organize etmeye çalışıyoruz. Umuyorum ki zaten bu saatten sonra herhangi bir şey yapmak söz konusu değil. Böyle bir mahkeme kararından ve kurulu üyeleriyle ilgili başlayan <gülüyor> dava sürecinden sonra ki sanıyorum kimse zorlamayacaktır orada bir şeyi. Yeniden bir AVM sevdi aslında. ama bundan sonra da o kentin ortaya çıkarılması için devam etmek lazım. Tabii bırakmamak lazım. Evet, umarız bu kurulu üyeleri için yapılan suç duyurusu diğer kurullara ve diğer kurumlara da örnek olur Biraz hı hı. caydırıcı olur diyelim. Şimdi Marmara Mitingi'nden ve dolayısıyla Marmara Bölgesi'ndeki tehlikelerden bahsediyoruz. Bize e, sizin alanınız, işte Bursa, balıkesir ve Çanakkale Bölgesi ki son 1 bölü 100 binlik planlarda da gördük ki burada hı. da e, çok büyük tehlikeler var. Neler yaşanıyor bu bölgede? Özetleyebilir misin? Şimdi bizim de e, yani 20, 20 anıktaki e, insan zinciri eylemine de biz buradan destek sağladık. Bizim de aslında en büyük gündemlerimizden bir tanesi bir süredir bu şey hazırlanıyor zaten otobüslerimizi falan da ayarladık pazar günü geleceğiz çünkü gerçekten bu İstanbul'un yeniden yapılandırılması sürecinde yani birinci adım olarak işte Kocaeli üzerinden Yalova Bursa daha sonra da Balıkesir Çanakkale'yi etkileyen bir büyük bir proje var bu zaten Marmara Bitingi'nin ortaya çıkmasının altındaki gerçeklerden bir tanesi bilimsel gerçeklerden bir tanesi Önce Bursa'da zaten bunun yansımasını biz birebir yaşıyoruz. Şu anda bütün bu sanayinin bu bölgelere doğru aktarılmasının sonucunda burada çok yeni, kısa bir süre önce patlak veren bir yeni bir organize sanayi alanı var. 1270 hektarlık tamamı tarım alanında. Bursa'nın Nilüfer ve Karacabey, yani Güney Marmara'ya doğru olan ilçelerinde belirlendi bu alan. Bu alanda tesadüf değil tabii ki. Şu anda İzmir İstanbul motobanı altında yapılan ama aslında... Çanakkale ve Balıkesir üzerinden de mağromanın etrafını saran otoyola direkt cephedi. Yani otoyolu, e, otoyola değiyor büyük bir kısmı. ince uzun bir alan zaten. E, çok büyük bir alan. Tamamı tarım alanı az önce söyledim. <gülüyor> ve şu an tarım yapılıyor. Sulama alanı. Aynı zamanda sulama kanalları var. E, bu ilk yasmalarından bir tanesi. İkincisi gene Bursa'da. tabii bu sanayime ihtiyacı olan enerjiyi ucuz yolla elde etmek için. Şu anda Bursa'nın merkezine yapılmak isteyen bir dosap. E, DOSAP dediğimiz yer Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, e, TOFAŞ'ın olduğu alan. E, burada bir e, kömürlü termiş santral var. Zaten biz pazar günü mitingde DOSAP platformu olarak geleceğiz. E, geçen hafta çok büyük bir miting yaptık. 4-5 bin kişilik e, bir platform olarak katılma kararı aldık. Bu platform şu anda Bursa'nın en hareketli ve en yoğun platformu. Yüzün üzerinde kurum var platform ilerleyenler içinde. Evet o kömürlü termik santral yani çok hani duyunca sizlere de ilk önce anlamsız gelecektir. Bize de öyle gelmişti ama gerçek e, Bursa'nın ortasına 3 milyonluk bir şehrin merkezine oraya bir termik santral yapılıyor. E, Bursa'daki aslında en çarpıcı iki e, yansıması bu. Bu Marmara projesinin İstanbul'un yeniden yapılandırma projesinin. Tabi e, tabii oran bölgesinde de yeni yeni sanayi alanları aradıklarını bizler insanlar neredeyse yasal bir adım atılmadı ama Bunun bir sonraki aşaması da zaten Çanakkale-Dolukesir oranında Ağustos ayında onaylandı bir bölü 100 bin planı. E biz şu anda davaya hazırlanıyoruz. İtirazımızı ettik ama bir sonuç alamadık itirazdan. Reddedildi itirazlarımız. E şu anda da bu hafta içinde sanıyorum yeni yıla girmeden bu davayı açmak istiyoruz. Çanakkale'deki meslek odalarıyla, barolarla birlikte, hep birlikte açacağız yüz bu davayı. O planın da zaten en çarpıcı kararlarına baktığınız zaman bu ulaşım ve sanayiyi ilk etapta görüyorsunuz ve madencilik tabii. E, bu İstanbul-İzmir otobanı aslında İzmir'e giden bir otoban gibi gözüküyor ama bir kolu e, Balıkesir üzerinden Çanakkale-Napseki üzerinden kuzeye doğru gene 300 e, köprü yoluna bağlanan bir proje. Marmara'nın etrafını sarıldığı bir yol ve bu yol üzerinde gene e, Çanakkale'nin ve Bandırma'nın kuzey kıyıları Balıkesir'in Marmara kıyıları yani öyle söyleyeyim tamamen e, sanayi ve termik santralleri terk edilmiş vaziyette. Evet, Şu anda ban, evet, Bandırma sınırlarında 5 bin hektarlık Türkiye'nin en büyük sanayi yani tek parça olarak önerilmiş vaziyette. Peki. Ee, ee, süremizi dolduruyoruz. Kimya sanayinden bahsediyorlar. Ha, tamam. <gülüyor> Sana bak, <özür gülüyor> o kadar ederim. çok şey var ki. Evet bahsettim. yani çünkü bütün Marmara'yı çok büyük tehlikeler evet. bekliyor ve bu da aslında önümüzdeki Marmara mitinginin ne kadar önemli bu konuları hı. açığa çıkarmışı ne kadar önemli ve ne kadar gerekli bir şey olduğunu gösteriyor bize. Ve bu programlara devam etmemiz gerektiğini gösteriyor anladığım kadarıyla. Hı hı. O, o halde mitingde görüşmek üzere diyoruz katıldığınız tamam. için teşekkür, teşekkür ediyoruz bağlantı için. Ben teşekkür ederim. Selamlar. Görüşmek tamam. üzere. Görüşürüz. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri bugünkü programımızın sonuna geldik. Program konuklarımız Hakan Karademir Bursa Şehir Plancılar Odası şubesi başkanı ve İstanbul Kent Savunmasından Selçkin Ulaş Barbaros Barbaroslu katıldığın için teşekkür ederiz. Size teşekkür ederiz. Eee 28 Aralık'ta Marmara Mitingi'nde görüşmek üzere diyoruz hepinize programı kapatırken. 28 Aralık'ta saat 12'de Kadıköy'deyiz. E, mitingle ilgili ayrıntılı bilgileri sosyal medya hesapları üzerinde Marmara'yı savunuyoruz adreslerinden ulaşabilirsiniz. E, Mitingde görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın. Radyoda bir arkeoloji programı. <Sessizlik> Azalea Arkeologlar Derneği İstanbul şubesi.